Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu, nasta'inuhu ve nesta'firu ve na'uzu billahi min şururi enfisnâ ve seyyiati a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yled lil felahati leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu emma ba'd. Evet. Arapça dersimizde mevizatus sicni zindan öğütü başlığında kaldık ve dehale yusufu sicne bu daha önce alışkın olduğumuz cümlelerden birisi ve dehale, dehale girmek demek dehale fiilinin faili yusuf mef'ulü ise sicin kelimesi bu yüzden sicin kelimesi mensup gelmiş. Ve dehale Yusuf'u sicne. Yusuf zindana girdi. Sicin, zindan. Hapishane demek. Ve arafe ehl-ü sicni. Arafe bilmek. Anlamak. Öğrenmek bu manelere gelir. Burada anladılar. ehl sicin. Yani zindan halkı. Mahkumlar. Ee, anladılar. an Hepsi anladı. Enne. Yusuf'e şabun kerîmun. Enne nasbedat olduğu için Yusuf'u nasbetti. Harekesi üstün oldu. Ee, Yusuf'un şab e, genç demek. Kerim saygın, değerli bu manalara gelir. Yani onun saygın bir genç olduğunu anladılar. Ve enne Yusuf'e. Yine enne nasbet olduğunda ismini naspetti. Yusuf'u üstüne yaptı. Indehu ilmun azimun. Yine Yusuf'un yanında ind indehu yanında demek. Kendisinde onda. Yusuf'ta yani Yusuf'ta ilmun azimun. İlmun azimun sıfat Yusuf. Yusuf'ta büyük bir ilim olduğunu da Evet, azim büyük demek. Şüphesiz Yusuf'un indinde onda büyük bir ilim vardı. Ve enne Yusuf'e fi sadrihi, sadr göğüs demek. Bazen e, sadr kelimesi bir şeyin başlangıcı manasına da gelir. Mastar mesela buradan gelir. Kökü, kökeni. E, fakat insan hakkında kullanıldığı zaman göğsü, gönlü manasına gelir ve enne Yusuf'e fi sadrihi kalbun rahimun ve enne Yusuf'e enne yusufu nasb etti fi sadrihi muhtar ki yusufun göğsünde kalbun rahimun yine sıfat mevsuf kalbun rahimun kelimesi merhametli bir kalp vardı Yusufun göğsünde merhametli bir kalp vardı ve ehabbe ehlus sicni Yusuf'e ve ekremuhu ve ehabbe sevmek. Sevdiler. Ehl-ü-sicni ehl, ehl ifadesi yukarıda da geçti. Bu da mudaf mudafun ileyh olduğu için aleyküm <gülüyor> Ehabbe fiilinin faili ehil, halk. ehl ü sicni, zindan halkı, zindandakiler. Yani buradaki e, mudaf mudafın ileyhten dolayı sicin kelimesinin harekesi esre oluyor. Selamünaleyküm. Yusuf'e mef'ul yani ehabbenin mef'ulu yani sevilen kimse Yusuf burada. Bu yüzden harekesi ötre, şey e, üstün nasp etmiş oluyor. Ve ehabbe ehlü ü sicni yani zindan halkı sevdiler. Kimi? Yusuf'e, Yusuf'u ve ekramuhu ekramuhu ona ikram ettiler saygı gösterdiler değer verdiler ve ekramuhu ekramuhu ona sondaki he zamir mu derken buradaki vav çoğul vavı ekramu ekramu ikram ettiler ekramuhu ona ikram ettiler ekramuhum olsaydı onlara ikram ettiler olacaktı ve Ferihen nasu, ve Ferihen nasu, insanlar sevindiler. Bir Yusuf'e, Yusuf ile, bir harficer. Fakat Yusuf, gayrimünsafir olduğu için burada harekesi üstün Fakat normalde dual harekesi esv olmaz gerekirdi. Fakat kural dışı bir kelime olduğu için hareketi üstün oldu. Ve Ferihen nasu, bir Yusuf'e, Yusuf ile sevindiler. Ve Azemuhu. Ve ona tazim ettiler. Saygı gösterdiler. Önemsediler. <Gülüyor> Ve Muhu, Buradaki azzemudaki vav yine çoğul vav. Onlar tazim ettiler. Kime? Hu, Ona. <Gülüyor> Zamir. Evet. Ve <Gülüyor> Feriha yani, Sevinmek. Sevinmek yani. Evet. Kökinlik feraha bu kök feraha. bir kelime zaten. Feraha, feriha, feraha. yani geçmiş zaman kipi sevindi. Feraha sevindi. Şimdi en az çoğu geldiği için insanlar sevindiler diyoruz. Yoksa e, ferahu da denilebilirdi. Ferihu da denilebilirdi yani. Ama burada. Evet. E, belirli bir zamir olduğundan çoğul bir şekilde ona gerek görmemiş. Ferhennasu. insanlar sevindi. İnsanlar sevindiler. <gülüyor> o bu sevmek. Yani aynı manaya gelen başka kelimeler de olabilir. Bu mesele değil. Ama buradaki feriha sevinmek. Ferah. Geçmiş ifrah ben ben yok. Evet. yok kökler hep aynıdır yani kökün geçmiş zamanı vardır muzarisi vardır işte ati gelecek zamanı vardır ee, böyle ve dehale me'ahu sicne ve dehale girmek demekti ve dehale me'ahu yani beraber onunla beraber kiminle beraber burada Yusuf hastediyor aleyhisselam Me'ahu Sijne Sijin dehalenin mef'ulü. Me'ahu yani Yusuf'la beraber olan burada fail. Es-Sijne mef'ul. Bu yüzden hareketi üstün. Raculani. İki adam demek raculani. Racul racul bir adam. Bu tip isimleri ikili yapmak için sonuna bir yani Elif ve Nun getiriyoruz. Racul, Adam. Bir adam. Racul eğer iki adam olacaksa Racülani. Eğer bu nekre olsaydı şunla karıştırmayın. Buna dikkat etmek için bunu da zikredelim. Mesela şöyle olsaydı. Raculen. Allah. Bir adam. Raculen. Mesela nasp olduğu zaman yani racul kelimesi nasp olduğu zaman raculen diye gelir. Yani bunu üstünü yapabilmek için bir elif ziyade edip üstüne temin koyuyoruz. Raculen. Bunu raculan ile karıştırmamak lazım. Eğer iki adamdan bahsediliyorsa bu teminle değil nun ile belirtilir. Raculeni ve hareketi enidir. Yani buradaki ni Cer olduğundan dolayı değil. İkili belirtmek için yani. Çayet cer olsaydı bu mesela min raculeyni. O zaman raculeyni olacaktı. Racul leyni şöyle belirtecektik bunu. Yani merfu geleceği yerde merfu üstünlü olacağı yerde ve mansup olacağı yerde Rajulanı taksine alır. Eni ve kassa, kassa anlatmak demek. Kısa vardır yani bizde kısa. Kassa anlatmak. Kasse aslında tekili kasse'dir. Kasse. Burada iki tane adam girdi ya. Onların fiili olarak kassa. çoğul olsaydı kasu olacaktı. Şekilde kasse iki adam kassa, kassa. üç kassa. ve daha fazlası için kassu olacaktı. Kassa aleyhi aleyh burada Yusuf Aleyhisselam'a dönüyor. Ona anlattılar. Kassa aleyhi. Ona anlattılar. İkisi anlattılar yani. Rü'yâ İk, rüyalarını. İkisi rüyalarını ona anlattılar. Şimdi rü'yâ rü rüya rüya Rüyahu onun rüyası. Rüyahum onların rüyaları. Rüyahuma ikisinin rüyası. Yani burada iki zamiri görüyoruz. Rüyahuma. Evet. Şimdi Yusuf suresinden ayetler geliyor. Kale ehaduhuma. Kale dedi ki. Ehaduhuma İkisinden birisi dedi ki. Ehadu ehad onlardan birisi. Çoğul, üç ve daha fazla bir topluluktan bahsediliyor ''hum'' olduğu zaman. ''Ehad-ı olduğu zaman onlardan birisi. ehad ikisinden birisi. ''İnni'' ne demiş? ''İnni'' ''era'' ''ni'' ''inni'' muhakkak ki ben. ''era'' görüyorum. ''ni'' kendimi görüyorum. ''İnni'' ''era'' ''ni'' muhakkak ben kendimi görüyorum. Nasıl görüyormuş? a hamra a seru hamra şarap sıkarken görüyorum. Şimdi Arap dilinde hamr kelimesi aslı itibarıyla üzümden elde edilen bir içecektir. Üzümden yapılan içkidir. Bu yüzden hatta Ebu Hanife üzüm dışında elde edilen içeceklerin e, hamr kapsamında görülmemesiyle ilgili fetvası buradan kaynaklanıyor. Yani dilden kaynaklanıyor. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam burada hamrı umumlaştırmıştır. Sarhoşluk veren her şeyi hamr hükmündedir diye. <gülüyor> Asiru sıkmak demek. Asiru sıkıyorum. Asire sıkmak. Asiru ben sıkıyorum. Hamran yani şarap sıkıyorum. Şarap için üzüm sıkıyorum yani. Ben kendimi rüyada böyle görüyorum diyor ikisinden birisi. Ve <gülüyor> kâlel-âkhiru Ahir neydi? Sonraki. Diğeri ve akhiru diğeri dedi ki inni erani ben de kendimi ahmilu Hamele taşımak ahmilu ben taşıyorum fevqa re'si fevqa re'si fevqa üzerinde demek Re's baş demek Re'si benim başım başımın üzerinde taşıyorum neyi hubzen bakın ahmel ahmilu ifadesinin e, mef'ulü burada hobz. Hobz kelimesi. Bu yüzden harekesi üstün. Hobz nekra olduğu için ve üstün alacağı yerde ne demiştik? Bir elif ziyadesiyle temin yapıyoruz. Bakın hobzen. Ekmek. Hobz ekmek demek. Başımın üzerinde ekmek taşıdığımı görüyorum. Tekulu. Tekulu. Ekele yemek. E kulu ben yiyorum. T kulu sen yiyorsun. Ama T bazen dişiler içinde, dişiler içinde kullanılır. Y kulu o yiyor. Te kulu o yiyor. Yani T kulu sen yiyorsun. Bu manaya da gelir. T kulu dişinin yani üçüncü şarısı dişi içinde T kulu gibi ifadeler. Kullanılır Muzari kitle. Te'kul yani dişi bir varlık diyor. E'tayru tayru. Te'kulü tayru. Bakın buradaki yeme fiilin faili tayr. Bu yüzden harekesi kuş. Harekesi üstün. Estağullahi ötre. Harekesi ötre fail olduğu için. Yeme fiilinin faili kuş. Kuşlar. Te'kulü tayru. Kuşlar. Minhu. Ondan yiyor. Yani başımın üzerinde taşıdığım o ekmekten Koşların yediğini görüyorum. Kuşlar dışında mı? Evet. Tamam. Seela ikisi sordular istediler. İkisi sordular. Sele istemek demek ama sormak bu manaya da gelir. Sele o istedi. Seela ikisi istedi. Seelu onlar istediler. Burada se'ela, ikisi sordular. Yusuf'e, se'le fiilinin mef'ul olarak Yusuf geliyor. O yüzden herkesi üstün. Yusuf'a sordular. ani te'vil, te'vil yorum demek. An, den, dan, manalarına gelir. Ee, yorumundan sordular. Yani onun yorumu hakkında sordular. Bu anlatıklar rüyanın yorumunu sordular. Ve kâne Yusuf'u, Alimen bir tevilir rüya, tevilül ahadis de gelir. Yani rüya çoğul olarak ahadis kelimesiyle de ifade edilir. Ee, rüyanın yorumunu bilen bir kimseydi Yusuf Aleyhisselam. Alimen bilen bir kimseydi. Kâne'nin haberi alim. Yani Yusuf, inne Yusuf'u Yusuf'e inne ile verirsek, inne Yusuf'e Ali'mun inne ile verirsek. Kane ile geldiği için Kane Yusuf'u alimen Kane ismini ref haberini ediyor. Alimen neyi bilirmiş? Bir tevviili rüya rüyanın yorumunu bilirdi. Burada rüya kelimesi eliflamlı verilmiş yani tek bir rüyanın değil, yani rüya tabiri ilmini bilirdi. Bu manada geliyor. E, e, marife bir kalıpta gelmiş rüya kelimesi. Yani rüya tabirini bilirdi. Ve kâne Yusuf'u bakın Kane ile geldiğine e, Yusuf'u nebiyen minel enbiya'i Nebilerden bir nebiydi. Enbiya nebinin çoğulu. Enbiya tekil eee nekre halindeyken gayrımunsariftir. Kurallara uymaz. Buna da dikkat çekelim. Yani enbiya kelimesi eliflemsiz gelirse el enbiya değil de enbiya diye gelseydi mesela şöyle deseydik Nebiyen min enbiya e diyecektik. Gayrımunsarif bir kelime. Tamam mı değil mi gayrımunsarif? Yani evet. Genelde çoğul çoğu çoğul bu aynı zamanda. Nebi kelimesi öyle değil. Nebi kelimesi mutsarif oluyor genelde. Ama enbiya yani nekre halindeyken uymuyor kurala. Fakat el enbiya olunca uyuyor. Eliflerden taksalınca uyuyor. Mu? Çoğul bu evet. Enbiya nebiler demek. Ve Kâne Yusuf'u kane e, ismini ref etti. Haberini nasp etti. O yüzden nebiyen oldu minel enbiya -i. peygamberlerden bir peygamberdi ve kanen nasu fi zamanih insanlar onun zamanında ne yapıyorlar imiş ne gayrallahi Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar idi fi zamanih onun zamanında zaman bizdeki aynı manada zaman Fî zemânihî, onun zamanında. Fî harf cer, o yüzden zamanihi oldu. Ya budun, ibadet ediyorlar. Gayrallâhi, Allah'tan başkasına. Gayrallâhi, mudaf mudafun ama ya'budunun mef'ulü oluyor. Yani mef olsa da evet, hayırlı olacak. Selamun Aleyküm selamu. O zamanın içinde anlamı mı? O zamanın... Onun zamanında, onun yaşadığı zamanda. Yani deda zarfiyet ifade ediyor. O zaman zarfı içerisinde yani. Ve <gülüyor> o. Ve vada u erbaben kesiraten vada u koymak demek Uydurmak, koymak mesela hadisun mevduun uydurma hadis diyoruz ya bu da uydurma manasında koydular uydurdular vada u erbaben kesiraten burada erbab rabbinciğli e, dişi geliyor çünkü putlar Cansız varlıklar. Bunların çoğulları da dişi sayılıyor. Cansız varlıkların çoğulu dişi sayılıyor. Burada sıfat mevsuf var. Erbaben kethiraten. Erbaben kethiraten. Yani pek çok Rabler uydurdular. Min İndi enfusihim. İndi kelimesi geçti. Min harfi cer. İndi de harfi cer. İkisi de harfi cer. <gülüyor> Min e, kendisinden sonra gelen ismi eseri yapar. Yani harfi cer'dir. Fakat kendisinden sonra gelen kelime indi kelimesi. Yani onun aslı kökü zaten indi. Artı isim değil bu edat. Fakat indi kelimesi de aynı zamanda harfi cer. Ne oldu? Min değil de indi kelimesi enfüsihimi cer yaptı. Enfüsihim. min indi enfüsihim. Enfüsihim kendiliklerinden, kendi nefislerinden, kendilerinden, kendi katlarından pek çok Rabler uydurmuşlardı. Uyduruyorlardı, estağfurullah. Mişti zaman değil de uyduruyorlardı. Vada'u. Ve kalû. Dediler ki, kale dedi ki, Kala, ikisi dedi ki. Kalu, onlar dediler ki. Yani kavmi diyorlardı ki. Haza Rabbul Berri ve haza Rabbul Bahri ve haza Rabbul Rizqi ve haza Rabbul Matari. <gülüyor> haza bu Rabbul Berri karanın Rabbidir. Yani kara, deniz e, Haza Rabbul Bahri, bu da denizin Rabbidir. Ve Haza Rabbul Rızkı, bu da rızkın Rabbidir. Bakın bunların hepsi mudaf mudafun ileyh. O yüzden Rabbul Rızkı, Rabbul Bahri, Rabbul Berri, Rabbul Matari. Matarda yağmur demek. Bu da yağmurun Rabbidir diyorlardı. Ber kara. Yani bunların Yusuf ve İsa'nın demek ki e, rububiyet konusunda Allah'a ortak koşurlardı. Yani sadece uluhiyette değil rububiyet konusunda da ortak koşurlardı. Yani müellifin bildirdiğine göre. Şu kara'nın Rabbidir, şu denizin Rabbidir, şu rızkın Rabbidir. Yani e, rububiyet vasıflarında Allah Azze ve Celle ortaklar uydurmuşlardı. Ve kâne Yusuf'u yera. Görüyordu, Yusuf görüyordu. Ra'a görmek. Era ben görüyorum. Yera o görüyor. Tera sen görüyorsun. Terani sen beni görüyorsun. Yerani o beni görüyor. Erani ben kendimi görüyorum. Yani başına ve sonuna eklediğimiz bu harfler Anlamı komple değiştiriyor. Şöyle yapalım bir de. Erahu ben onu görüyorum. Terahu sen onu görüyorsun. Yerahu o onu görüyor. Yani. Buradaki fiil nefuzla beraber geliyor? Konu diyebilir Nasıl? Buradaki o mef'ul değil mi? Evet, mef'ul. Ama zamirin kendi harekesi olduğu için ona bir etki etmiyor. Allah'ım mef'ul diyemiyor Mef'ul. Mef'ul ama harekesine etki etmiyor. Yani e, h zamirini kullandığımız zaman. Kulle zelik, bütün bunları görüyordu. Ve ya da haku, ve gülüyordu. Bütün bunları görüyor ve gülüyordu ve kâne yusufu ya'lemu ve kâne yusufu ya'lemu kulle zâlik ve yebeke yebki bütün bunları yusuf biliyor ve ve kâneydi buka ağlamak ve ağlıyordu bunların akıbetlerini bildiği için de ağlıyordu yani ve kâne Yusuf, Yusuf'u yürüydu. Yusuf istiyordu Neyi En yed u vehum ilallahi Yürüydu istemek. Yed u dâvadan geliyor. Çağırmak, davet etmek. Yed u vehum onları davet etmek istiyordu neye? Ilâllahi. Allah'a davet etmek istiyordu. İla harfi çer. Yed-u ve hum onları Allah'a davet etmek istiyordu. M-yed-u ve hum. M harfi kendisini mi katılacak? O sırada Yed-u ve hum. Hum onlar. Hum. Hu olsaydı. Hum hu olsaydı onu olacaktı. Davut kendisini yaptığı şeyini mi katılacak? O ne ya? Yok. Bak. Hu, o demek. Hum, onlar. Yed u'ehum, onları davet etmek istiyordu. Yed u'ehum, onları davet ediyordu. Ama burada en taksı olduğu için hemen mastara çevirdik. Onları davet etmek. Ne yapıyordu? Yuridu, istiyordu. Ve kad erâdallâhu ve kad Allahu, en yekun zalike fi sicni fakat allah da diliyordu ki istiyordu ki bunun olmasını ki sicni hapiste zindanda olmasını istiyordu yani bu davet işinin e, hapiste gerçekleşmesini istiyordu ela yestahiqqu ehlu sicnil mevizate ela e, la olumsuz kip ela e başındaki e istifham hemzesi değil mi manasını katıyor ela yestahikku hak etmiyorlar mı hak etmiyor mu ehlu sicni zindan halkı hak etmiyor mu neyi elmev mevizate bakın bu da mef'ul olarak geliyor meviza uyut yani istih hak etme fiilinin mef'ulü mev'iza neyi hak etmiyor mu? öğütü hak etmiyor mu? hapis halkı, zindan halkı öüdü hak etmiyor mu? ela yestahikku ehlu sicnir rahmete zindandakiler rahmeti, merhameti hak etmiyorlar mı? eleyse ehlü sicni ibadallah leyse değil eleyse değil mi? Ehl-ü zindan halkı değil mi? Ne değil mi? İbadallahi, Allah'ın kulları değil mi? Eleyse ehl-ü sicni beni Adem'e. Zindan halkı Adem'in çocukları değil mi? Adem'in oğulları değil mi? Hocam buradaki hareketlerine nasıl yalıyoruz? Neyse de dolayı mı bundan? Neyse de kârı gibi. Evet. Bu da ise e -Leyse geliyor. Leiseden dolayı bunları üstün yapıyor, nasb ediyor. Kane gibi Kane gibi görüyor. Kane Yusuf'u fisicni. Yusuf zindandaydı. Velakinnehu kane hurren en. Yusuf zindandaydı ama velakinnehu. Fakat o lakin o kane hurren. Hur, hür. Özgür. Özgür idi en ve cesur cesaretliydi cüretkar demek Ceri, cüretkar demek Orada cesur manasında özgür ve cesur idi hurren ceriyen sıfat mevsuf zincirleme sıfat tamlamaz kâne yusufu fakiran yusuf fakir idi Velakinehu, fakat o, kane cevaden sekhiiyen, cewat pek cömert, sekhii, sehavet, bu da cömertik manasına el açık, bonkör deriler yani, el açık idi. O fakir idi ama cömert ve el açık birisi idi. e in İnne nazbedatı. innel enbiya e yecherune bil hakki yecheru cehreden geliyor açıkça yüksek sesle ilan etmek bil hakkı, hakkı açıkça ilan ederler e, haykırırlar ortaya koyarlar nebiler fi kulli mekanin her mekanda yani her yerde bir harfi cer. O yüzden bil hakkı esreli oldu. Fi harfi cer. O yüzden külli mekanin e, fi külliyi ne yaptı? Cer yaptı. Esre yaptı. Külli mekanin mekanda ona uydu. İnnel enbiya'e Yecheru ne bil hakkı buradaki cümlemiz aynı muhakkak peygamberler e, hakkı açıklarlar açıkça ortaya koyarlar nerede fi külü zamanın her zaman hakkı açıkça ortaya koyarlar hikmet <gülüyor> u bu da mudaf mudafun ile başlığımız. hikmet u Yusuf'e Yusuf gayrı müsarrif olduğu için Yusuf'e oldu özel isim olduğu için de eliflam almadı. mudaf mudafin ileyhi. Kale Yusufu fi nefsihi. Fi nefsihi yani kendi kendine şöyle dedi. Kale Yusufu fi nefsi içinden şöyle dedi yani. İnnel hacete saqatir raculeyni ileyye. Bakın yukarıda raculani görmüştük. Burada raculeyni oldu. E ee, inel hace hace ihtiyaç. Hacet yani bizdeki hacet gibi ihtiyaç Muhakkak ki ihtiyaç saqatir saqatir saqat sevk etmekten geliyor. Sevkiyat deriz biz mesela. Sevk etmek. Yönlendirdi. Saqatir raculeyni iki adamı yönlendirdi nereye? İleyye bana. I muhakkak bu iki adamı Er-Raculeyn'i er raculeyni ihtiyaç yönlendirdi. Evet, inne nasbedat olduğu için hace, hacet kelimesi hacete oldu, üstünlü oldu. Sahibel haceti bakın, inne nasbedatı burada da mudafun liley, mudaf mudafun ileği, Sahibul haceti. Aslı bu. Değil mi? Aslı sahibul haceti. Mudaf mudafun ley. İnnen nasbetti sahibe oldu. Sahibel haceti. Yelînü ve yeğda'u. Yelînü li'nden geliyor. Leyene yumuşaklık. Khada'a boyun eğmek. Yeğda'u. Burada fail. Kim? Sahibul haceti ihtiyaç sahibi. Muhakkak ihtiyaç sahibi yumuşar ve boyun eğer. Yelînû ve o yumuşar ve boyun eğer. Ve bu iki adamda da sevk eden ihtiyaçtır. İhtiyaç da ne yapıyor? Sahibini boyun eğdiriyor, boyun. yumuşatıyor. O halde diyor Yüzü Aleyhisselam, bakın. kultu. Ha, bir de bir tane daha e, cümle koyuyorum burada. Ve inne sahibel hacetu haceti yutayi o ve yesme o. Muakkak ihtiyaç sahibi kimse itaatkar olur, itaat eder ve dinler yesme kulak verir. Felev kultu şayet ben söylersem lehuma o ikisine söylersem şeyen bir şey söylersem li semi a semi a ikisi Dinlemeleri için ikisinin dinlemeleri için. Şayet o iki le le le le le le le le le li Leseni, leseni dedim ben. Evet. He, o zaman cümleyi değiştireceğiz. <gülüyor> Feler qultu lehuma şey en le -se a. O zaman cümle şöyle oldum Şayet ben bu ikisine bir şey söylersem elbet o ikisi de işitir ve semi a ehlu sicni zindan halkı da işitirler dinlerler. Velakinne Yusufe. Lakinne deki inne Yusuf'u nasbetti. Velakinne Yusufe lem acil, Lem geçmiş zaman olumsuz fiili, şey edatı, olumsuzlama edatı. Lem yesta'cil. Acele etmek istemedi. Acele etmedi. Bel qale lehuma. Bilakis o ikisine şöyle dedi. Qale lehuma lehu ona lehum onlara lehuma o ikisine o ikisine şöyle dedi Ene uhbiru kuma uhbiru ene ben uhbiru ben haber veriyorum uhbiruke sana haber veriyorum uhbirukum size haber veriyorum uhbirukum kuma ikinize haber veriyorum bir tevilir rüya Rüyanın yorumunu Bir tevilir rüya Aslı bir harfi cerri olmaksızın Tevilir rüya idi Bir harfi cer bu yüzden Tevilir rüya Bir tevilir rüya Kable Önce En neden önce? Diye kuma ikinize gelmeden önce Ne gelmeden önce? Ta, ta yiyecekleriniz ikinizin yiyeceği ikinize gelmeden önce size rüyanızın yorumunu haber veriyorum veririm. fecelesa wetme enna, fecelasa ikisi oturdular fe, ve etme enna tatmin oldular yani huzur buldular güven duydular yani emin oldular güven duydular. Hunna qale lehuma Yusufu sonra Dedi ki ikisine Yusuf. Sonra Yusuf o ikisine dedi ki, ene alimun bi tevilir rüya. Ben rüya yorumunu bilen bir kimseyim. Alimun bi tevilir rüya. Tevilir rüya yine mudaf mudafın değil. Bir harfi cerrinden dolayı tevil kelimesi aldı. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Zalikuma burada e, zalik'e zalik'e kuma yani buradaki zalik rüyaları kastediliyor rüyaların yorumu hakkında zalikuma yani ikiniz'e söylediğim o rüya yorumu minma minma da min ma iki edatın birleşimidir esasında min ma ma burada Sıla. ma allemeni rabbi yani rabbimin bana öğrettikleri min var bir de başında Rabbimin bana dir. yani bu ikinize söylediğim rüya yorumun, Rabbimin bana öğrettiklerindendir feferiha ve etme enna o ikisi sevindiler ve güvendiler tatmin oldular feferiha, Ferha feraha sevinmekti etmeenle güvenmek huzur bulmak güvendiler ve huna Burada Orada Vecede Yusuf'u Vecede bul Bulmak demek Şimdi Yusuf da ötreli gelmiş Demek ki vecede fiilinin faili Yusuf Yusuf buldu Ve huna vecede Yusuf'u El fırsata Yusuf bulmuş Orada fırsat bulmuş Fırsat Fırsat, fırsat. Türkçedeki fırsat ve fırsat vecede fiilinin mef'ulü bu yüzden harekesi üstün. Vecede Yusuful fırsatı fe bedae mevize tu. Fe bedae mevize Fe bedae e başlamak. Peki mev'iz'a neden üstünlü? He? Mevize tu. Mevize neden üstünlü? Mevize te hu. Kuğuz amir olduğu için ötreli. Özne değil burada. Özne şeye gitti zaten. Febede'e ondan öncesinde Yusuf özne. Febede'e mev'izatehu. Mev'iza neden üstündü? Mev'iza neydi hocam? Üç. mevizatehu şey bak vaazına başladı kendisinin vaazı mevizatehu ama neden mevizatehu niye mevizatuhu olmadı da tehu oldu nasbeden etkenler nelerdir hemen buna bakacağız yani ne nasbediyordu bir kelimeyi mehul olması yani inne gibi bir şey yok burada Yok hocam. Başka bir şey yok. Meful Bede, Yani bedeğenin başlamanın mefulü. O yüzden meviza tehu. Vaazına başladı. Yani başladığı şey yani başlama fiilinin mefulü çünkü vaazı. Meviza tehu. Meviza tut tevhidu, Tevhidi. Meviza tut tevhid. Tevhid övdü. Bu da mudaf mudafun ve bir sonraki derste inşallah Yusuf Aleyhisselam'ın tevhidle ilgili öğüdüne geçireceğiz. Mâhaneke Allah'ım ve ve eşeden la ilahe illan tevateke lâ şerikerek ve estağfurüke ve etûbileyki.